Dünya bu sırada mı? Kızım gitti. Bir lavma gitti geçen hafta şura <gülüyor> Suresine başlamıştı ama e, bir yere karıştırdıklar vardı. onu evdeki devre, diğer kuranlardan da ne fayda faydası var? anlama karıştırdı oldu. O şunu onu başla alalım da. Şura ne nedir? Şura toplanmak, konuşmak. Konuşmak için toplanmak. birbirinde fikir teatisiyle buluşarak şura. Burada bir şu ara var. Fakat atımayın Şu ara şairler. Şura toplantı yapmak. Şurada toplanıyoruz, toplanıyoruz. Şimdi ders değil de. E şimdi bakın bir şey Herkes burada bir fikri söylemekte, bir sakin bir sakin bir de biraz evvel. Süper şura bu. Bu içinde bir mevzu işte bir açıldı ondan bulduk. Yoksa şura yapılacak daha evlerden karar verilir, mevzu. Anladın mı? Şimdi konuşacağız, buradan konuşalım gelin. Şura bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ha-mih. Ayin-sim-kam. Bu da Hamim ayrı bir sure, Gain-Sinkam sure. Kur'an-ı Kerim 14 suresinden böyle e, harflerle başlar. Bunlar da ayet sayılır. E, Bunları hurufu bu katta bilmeyen şeyler. Bunlar bizim için meçhul, gayet olan şeyler. Ama bu Allah'la peygamberi arasında ve o peygamberin varisleri olan evliyalar arasındaki bir şifredir. Bunların manasını biz bilemeyiz. Onlar bizim arasında konuşurken mevzuasınınca hafifçi tepesi ederler, işi geçiştirler Belki, bilemiyorum, belki asırdan asıra bunların manası ihtiyacı olduğu şey bilir. Belki, belki sabittir. Bilelim. Ama o Allah bile onun, büyük peygamberin o büyük peygamberin manevi varisleri olan Evliya Allah arasındaki bir alışveriştir. Bilelim. O mutlak galip. O türde ee, Üçüncü tekil şahıs, Kur'an'da daima Allah'tır. O kelimsi gördüğün yer de şahıs Allah'tır. O mutlakalik, o hüküm ve hikmet sahibi. Yani büyük verir, hükmü dediği olur, garip dediği olur. ve hikmet. Bizim bilemediğimiz birçok şeyler, mesela fizik ilmine eskiden şeyim, ilmi, hikmet ilmi dedi, hikmet, şu fizik ilmine öyle dedi, hikmet ilmi derlerdi. Bizim bilemediğimiz bazı şeyler, bilemedi, sahip bir sahibi Allah sana da senden evvelkiyle de işte böyle vahyeder. Peygamberlere alan vahyi gelir, ilahi emirler. Hz. Cebrail'e varsasıyla getirilir. Cebrail lüzuma göre bazen görünür, bazen görülmez. Bazen kalbi ortak iner, bazen de Hz. Cebrail elindekilere bu bir emir, bu der, getiriverir. Mâna-ı Selam'ın, diyor ki, Kur'an-ı Kerim'deki bu manalar, yani bu vahyeder diyor ki, vahyi mânâ-ı bütün semavi kitaplarda Tekrar edinmiştir. Evet, bundan evvel 6 tane surede, peygamber adları ile işte Yusuf suresi, İbrahim suresi falan, peygamber adları Meryem suresi, hep böyle 6 e, tane surede aşılıklı birbirine aynı gibidir. Aynı değil ama aynı gibidir. Allah bütün peygamberlere aynı emri göndermiştir. Allah'ın emirleri, Allah'ın kanunda hiçbir değişiklik yoktur. Ta Hazreti Adem zamanı bilmeyen zamanadan ona gönderilen emirler neyse, bize de asırlar sonra gönderilen emirler aynı Allah'ın kanunları, şeriatı değişmiyor, sabittir. Ancak aradan geçen zamanlar tabi cemiyetteki bir takım değişiklik oluyor. E bu Emirler değişmüktevere ekler gö e ekleniyor gönder. ekleniyor niye zamana göre. Mesela Hazreti İsa'ya gönderilenler, Hazreti e Muhammed'e gönderilenler temelde aynı. Ama tekrarda farklı. Onu sevi. <gülüyor> Semavi kitapları tekrar demişti. Çünkü bunlarda kullarına belli, yani bir belli açık. Genb ve büyük YouTube vardır. İbn Abbas Peygamber Efendisi e, amcasıdır. Radyo Ahem şöyle diyor: Kitap sahibi hiçbir Peygamber müslüf müsnes, ayrı olmamak üzere hepsine ham, mim, Einstein, ile var olmuştur. Yani Peygamber'e ne geldiyse temelde kendinde. Diğer peygamberlerden ondan geldi. Hazreti Adem'de o gelmiştir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nundur. Hepsi Allah'tan geldi, Allah denecek. Hepsi O'nun. Bizden bir şey yok. Sadece biz de O'ndanız aslında. O'nun şanı, şu şanı bizim şefif falan değil yüksekliği, büyüklüğü şanlıktan maksat budur. Onun şanı çok yüce, Burhan'ı çok büyüktür. Burhan burada delil demek şu Senet var ya, On da bize gösterdiği senetler çok büyük Bunlar da ayrımanız yani onun sadece şey var, kimse onları var. Çok büyüdü. Yani buradaki şan, şöhret manası değil. Allah'ın yüklüğünü anlatan bir kelime şu an. Çok yüksekler. Zaten Allah'ın anlatan bir şey, kelimelerin bizim idrakimizin haricindedir. Şimdi cömert. Bir, bir zenginin dağıttığı para değil. Bütün kainatı birden veriyor. Cömert. Allah'ın cömerti. Gökler. Bakın gök demiyor. Gökler. Semalar. çoğu gökler, neredeyse tepelerinden yani bakın yine burada bir izah buraya tıra, nokta koyun, onu sana atıyorum. allah Teala'nın azametinden azamet, maddi ve yani mane, zaten Allah maddi bir bir büyük, büyük, büyük, büyük düşünemeyiz. Çünkü Allah'ın maddi varlığını bilemeyiz. Nasıldır? Ne şekle benziyor? Allah'ın şeklini bilemeyiz. Allah, Allah'tır. Manen, artık tasavvurlarımızın üstünde bir, bir güç, bir kuvvet, bakın varlık da değil, sakın ha. Varlık, hep, hep varlık diye bize anlatırlar mı, mevzul kaldıkları için varlık diyorlar. Allah'ım varlık değil, o kendinden vardır, yaratılmamış. Kendinden var, onun için de varlık değil miyiz? Kendinden var, değil, aslında bilemiyiz. İnsan aklı buna almaz, bu sıkleti, bu kafa çekmez, <gülüyor> o, o ağır yükü o kafa çekmez. <gülüyor> Tembil ve büyük ütüp vardır, yani onları anlattık. Heh. allah Teala'nın azametinden, büyüklüğünden, zim çok yüksek, çok büyük azametinden, Uluv-i Şan'dan, efendim, uluv, onun ilahi vasıfları, Allah'ın vasıfları, Allah'ın da vasıfları vardır, biz Allah'a öyle biliriz, Allah bu vasıfları anlatmış bize, vermiş işte, Esma Hüsnü de vermiş, Allah'ın vasıfları, Allah Rahman'dır, Rahim'dir, Hayr-i Kayyum'dır, Kahver'dır, pek çok Allah'ın vasıfı var. Bunları Allah bize vermiş. Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Uluv-i ulu şanundan, bu ağlandık vasıflarının yüksekliğinden semalar dayanamaya çatlıyor. Çatlayacak şekilde geliyor. Semalar. Cihandan ne, dolayı her semanın, her sema, bir tek sema yok demek ki, Başka semalar var. Astronomların kulakını çekmek lazım. Her semanın kendisini veriyeden, veri etmek nedir biliyor musunuz? Efendim? Birbir adı sildim. Evet yazmış ben de veri etmek yazmış ya arka, arka, arka, arka, arka, arka. arkasından geliyor. Arkadan gelen. gelenler. Söyledik mi hocam bunu söyle. Kız bunu. O tamam, buralı doğru. buralı. Doğrudur, doğru. evet. Senin gene bakacağız. Bir arkasından gelen. Üstü tarafından başlamak suretiyle Üst katlardan başlama türetiyle ve hüver aliyyul azim kavî keriminden sonra vüruzuda buna delanete delanet eder. Yani bu semalar o yüksek, yüksekliği taşıyamıyor. Allah'ın Allah basıplarının ağırlığına büyüklüğü taşıyamıyor semalar ve çatlayacak hale geliyorlar. Melekler Rablerine hamd ile tesbih ediyorlar. Melekler hep Allah'a hamd ediyorlar. Yani bizler için ediyorlar. İnsanların biliyor, ne mal olduğunda. Hep af, af için Allah'a e, hamd ediyorlar. Bunu iyi yiyorlar. Götür dilekler. Tesbih ediyorlar. Tesbih. Müsiphanallahü veyhamillah. İle illallahü vallaha efer aman bir dakika. Bu ne be? Aleyküselam. Geç. Murat'cığım şimdi desteği biraz sonra şap misin? Eee, açar misin? evdim misin? Saat 4.30'da orayı bilir misin? Kusura bakma oğlum şimdi derste. Ee, bakma, Sağ ol. O da Mustafa Allahu Teala Bile ile illallah balar tesbih. Kespi. Müddedok buna dera eder. Yani cevabın çatlayacak diye bu ağır çekememesine buna şahittir. Nerede? bulunanların yani yerde mimre ne Yerde bulunanların <gülüyor> Ya da yerde bulunanların da yargılanmasını istiyorlar. Dünyada bundan kimler Bizler. Bunlar da Allah'a istinaden ki Allah ibadet edip ibadet sırasında dua ediyorlar. Kullarında büyük küçük planı affı için. Gözünüzü açın. Allah'ın şüphesiz Allah çok yarılgayıcı, çok esirgeyici de, çok affedici ve koruyucudur. Şimdi burada da gene bir izah var. Bir hadisi i şerif meali, gök inledikçe inledi yani bu ağırlık altında bir bir hamanın sırtına yük verdiğiniz zaman hama biraz ah, oh bana bir ses çıkar. Yerler gökte inliyor bu Allah'ın ülviyet <gülüyor> sıfatlarından dolayı taşıyamıyor o ki yer inledikçe inliyor. Şimdi buradaki inlemek manasını bizim anladığımız manada değil. Yani işte semalar yer yer değiştiriyor, zer zerreli oluyor, çıkıyor, patlamalar oluyor, dayanamıyor. İnlemek de hak hakkıdır. Muhammed'in ruhu yedi kudretinde bulunan Allah'ın, Peygamber Efendimiz'in ruhu alan emrinde, yedi kudretinde onun emrinde olan Allah'a yemin ederim ki diyor bu hadisi anlatan. Meleklerden hali me meleksiz bir yer meleklerden hali meleksiz bir karış yer bile yoktur. İbni merdeve e göre de en azından şefaat etmek, ilham vermek ve yaklaştırıcı sebepleri ihsar eylemek. İshar, ishar baksana ihsar neydi Hazırlama gibi suretiyle onların muafiratlerini geliştirecek şeylere say ederler. Say, <gülüyor> ona çalışırlar. onları hazırlamam için meleklerde çalışıyorlar. Bu manaya göre ayet mümine de, bakın meleklerin bu çalışması mümine de sadece kul diyor müminde mi? Kul. mümine de şamildir, kafire de şamildir. Şu Allah kuluna basa işmiyor. Kafir de olsa mümin de olsa üstünde rahma sıfatı var yani Allah'ın basa işmiyor. Rahma sıfatına dolayı. Hatta istifhar memur olan bir nizamsızlığı koşmakla setre himaye ile tefsir olunursa, ya yani daha ileri bir tefsirde hayvanlara da hatta cemandatlara da e şu cansız dediğimiz taşa kaya da bu ayet şamidir. Allah hepsinin koyucusu. Neden? Rahman sabrı. var ya üzerinde, ne olsun olsun Allah bunlar koyuyor, bütün ihtiyaçlarını temin ediyor. Eğer bunu tek bir derece indirirsek, o da müminlere yani çok daha fazla düşünecek, sadece müminlere eşyam ama geniş bir manada. Bütün kainat inşaat. Ne varsa kainette. Ondan başka veliler edinenlere gelince, yani Allah'tan başka yardımcı, veli yardımcı edinenler, yani putlara tapanlar var ya, onları söylüyor. Putlar, şerikler gelince Allah onların üzerinde daima görüp özetleyicidir. Allah'ın gözü daima onlarda. O putlara tapanlarda. Sen Habibim. Habib Allah'ın peygambere sevgilim diyor Allah. Hazreti Peygamber onun nazarında bir sevgili. Sevgilim onların üstünde bir bekir diyesin Onlara işte bunu zorla kabul ettirmek zorunda değilsin. Çünkü Peygamber Efendimiz kabul etmeyin ki onlar tekliflere üzülüyor. Çünkü rahmet peygamberleri üzülüyor. Ve sen üzülme birçok yerde e, şey verdiği Hazreti Peygamber'e tesevri edici ayetler vardır. Sen diye Habibim üzülme. Sen sadece tebliğ edicisin. Tebliğ et ve geç. Yapmışlar, yapmamışlar. Kendileri bilirler. Şehirlerin anası halkına şehirlerin anası Mekke'dir. Dünyada ilk kuran şehir Mekke'dir. Şş, bugün de dünyanın en pahalı arazi, bir topla en pahalı olan şehir Mekke'ymiş. Geçen bir kasir okudum. Şehirlerin anası halkına ve etrafında bulunanlara yani evli Mekke ile yer yüzünde bulunan diğer bütün insanlara e, burada bir üm üm kelimesi geçiyor ayete bu ana demektir ana içinde ana her şeyin yaratıldığı yer anası asıl asıl esas demektir Mekke'nin bunlarla tesmiyesi anılması sanını kebir içinde şan-ı her tarafa göstermek içince zira orada beyit-i şerif vardır. Beyit-i şerif Kabe'dir. Vardır. makamı İbrahim vardır. Kâbe'nin bir üstünde şöyle makamı İbrahim Hazreti İbrahim Mutluan diye vardır. Efendim. Arap her şeyin aslına mümde. Biz öyle, bunun ana, anası derim. Mesela git git git git. git. Nereden, anası nedir bunu Bir madde bile olsa, bu hangi maddeden gelmiştir derim ona. O ilk madde ana yani şehirlerin de anasına Mekke, Mekke derler. Mekke'nin anası, halkının etrafında bulunan diğer şehirlere gelecek tehlikeleri haber vermem için ve hakkında hiçbir şüphe bulunmayan o toplanma gününü, yani kıyamet gününün bazısı, bazı bazıları ne var ya o kıyamet gününün yaşetiyle korkutman için böyle Arapça bir Kur'an muahetti. Oradaki Hz. Peygamber Arap olduğu için diye Arap değil. Arapça konuş Araplar içinde olduğu için etrafı Arap olduğu için. Kur'an-ı Kerim, Arapça vahyediyor. Onlardan bir, bir takım cennette, bir takımı cehennemdedir. İnananlar cennette, inananlar cehennemde. Şimdi bir şey söyleyecek de, ben sana Kur'an-ı Kerim, bugün Arap'ın da anlamayacağı şekilde çok seçilmiş kelimelerden inmiş. Çok yüksek bir kültüre ait kelimelerden seçilmiş, böyle indirilmiş. Onu Arap'tan, Râhmeti Refi'i Çağız Ulmay vardı. Muhabif. Yüz yüz elliklerden, Makdesi'nin bir nedenlerden Refi'i Çağız vardı. O bir sohbetini dedi ki, e, Kur'an-ı Arapça değil, Rabçadır dedi, Allah. Allah delilir. Allah delinden, Arapça değil. Arap ait bir kavmin dili tüm dili ama Kur'an-ı Kerim çok üstünde çok kültür, üst, üst derece kelimelerden seçilmiş böyle indirilmiştir. E, kuran kelime Kerim'e hukukun müthiş bir matematik vardır. Bunu farklı çok soru da anladım. Müthiş bir matematik vardır. Ayetler arasında, sureler arasında müthiş bir matematik vardır. Ben size şunu söyleyeyim. Cennet kelimesi, cehennem kersin bir misi basadır. Kur'an'da. Af kelimesi azap kerimesinden fazladır. Bu ne gibi? Müthiş matematik vardır. Eğer Allah dileseydi, onları elbet bir tek ümmetle yapardık. Allah çeşitli yaratmış ki, her türlü fikir olsun dünyada, kafir de olsun. <gülüyor> efendim bir gün de olsun hepsi olsun. Bergözümü herkesi cennet bizim hoca rahmetli çocuk da biz oraya dikenler gidin derdi. Öyle pek de Ali hoca'nın canı çok. E biz oraya dikenler gidelim ama öyle pek de parş finaller değil gel. Bu fırt defekine ayde yoksa o şeylerden fena şefaat eder. Herkes temiz gitti gitti cimen şefaat eder. Allah rahmeti kime gösterse herkes temiz kime göster. Günahkar Avrupa, ancak ki Pegem bir Afşin parti olsun Allah'tında Allah'ın rahmeti olsun herkes teftirim gider soruya hadi Pegem kime yapar diye Allah kimler haber acı diyor ya günahkar Akia ama az az bu çok diğerlerin rahmeti olsun eğer Allah tidesi elbette bir tek ümmette yapar Fakat o kimi dilerse onu rahmetine sokar. Yani Müslüman yapar ve gayet samim bir Müslüman olur. Zalimlere gelince zalim dedikleri kafirlere gelince de onların ne bir hamisi, kurucusu, ne de başkaça bir yardımcısı yoktur. Demek ki dünyadaki insanlar Allah çeşitli şekilde yaratıyor. Yoksa onlar Allah'tan başkasına yani putlara dostlar mı edindiler, alimler kafirler? Allah'tan başkasın dost mu edindiler? Ya sen kendi evinde yoktun tahtaya, taşa taparsan onlar sana yarın iş yaparız olmazlar. İşte Allah, Allah ki asıl dost olur. Allah, Allah da insanın da, insanın kâbülü dostudur. Ümürlüğü o biridir, o her şeye hakkıyla kadirdir. Kadir demek her şeyi yapabilmeye kudretine haizdir. kafirlerle ihtilaf ettiğiniz herhangi bir şey hakkında yani kafirlerle fikir ayrılıkları ihtilaf, ihtilaf ettiğiniz herhangi bir şey hakkında hüküm vermek Allah'a aittir. Sen Allah'ın işine burnunu sokma. Bu fıtrat sevap bu defalarım. Gibi bir şey karışma. O Allah'a aittir. Belki o çok hanis bir <gülüyor> Belki o anda Allah aşkıyla bir hal geldi. Bize göre şeriata aykırı bir hal yaptı. O mükâfir oldu. Karışma. Karışma. İşte benim Rabbim o hakim olan Allah'tır. Karar doğru veren Allah'tır. Yani sen onlara karışma. Ben ancak ona güvenip dayandım. Dayandım. Her müşkülde ben yalnız ona dönerim. Her müşkülme Allah'a arz ederim. Minyat Kur'an'da çok iyi bir vardır. Böyle bir müşkül ana düştüğü zaman hemen yardım yani suyu iniyor. Ayet iniyor. Gökleri ve yeri yaratandır. Yaratmak biliyorsunuz. Hiç yoktan var etmektir. Size hem kendi cinsinizden eşler, hem davarlardan eşler yaptı. İnsanlar erkek, kadın, evlilikler eş, insan eşidir. Hayvanlardan da eş yaptı. Hayvanlar, yani kullanabileceğiniz hayvanlar bize işte şeydi, efendim, koyundu, keçiydi, insana deveydi, insana faydalı olacak hayvanlarla da yaratıyor. Sizi bu sürede zürriyetlendirip üretiyor. Onun benzeri olmak şöyle diyorsun, benzeri gibisi dahi yoktur. O hakkı işiten, kemaliyle görendir. Buradaki hayvanlardan eş. Ya faydalı olan hayvanlar insanların var olması için ikinci tür olan aldığımız hayvanlar eşittir o. <gülüyor> göklerin ve yerin anahtarları onundur. Şimdi ya gökten atılan şu o. Dünyaya yağmur ol lazım geldiği zaman bulutlardan su indiriyor. Bulut kapıları açıyor. Yani bu şu demek ki bulutların fazlaca su, su birikiyor, Ağırlıkla aşağı iniyor. Bunu Allah o, o şekilde anlatıyor. Yani bulutların yağmurların aşağı inmesine izin veriyor. Bana yani tar kar yağdı. Güneş bir çeşit şey getiriyor. Neyse bunu da burdan zaten ya ki yağmur diyor ve saire hazinenin hazinelerin anahtarları. Güneş ışığı da hazinedir. Güneş ışığı olmazsa hayatta olmam dünyada biliyorsunuz. Güneşin tek tek tek enerji kaynağı güneştir. Başka ne? Geçenler hararetinden, şölenlerden, bayanlar. Kimi dilerse onun rızkını yayar. Çoğaltır. Dereğini de kısar. Onun rızkını da kısar. Faküzerde uğratır. Çünkü o her şeyi çok iyi bilendir. Şimdi bir şey soracağım size. Bir zenginin Ya Rabbi bana şunu da bunu var demesiyle bak ki her şeye muhtaç bir insana Yarabbi, demesi fark mıdır? Vardır. Şimdi siz cani gönülden istavallı. <gülüyor> yani Yok. Oradan gelecek. Bir an eve gelse. Sengin zaten var. Aha, gelmesi de olur. Gibi. O dini o dini doğru tutun. <gülüyor> yani, din burada gene bir insan var. Din, e, ihtiyari, yani keyfe kalmış istediğin zaman, tercihan, ihtiyari fiillerin, fiiller yapmak, olmak, e, yani keyfi olan, yap, yapmak, yapmak bizim elimizde bu yani fiillerin iyiliğine veya kötülüğüne göre, birisine yaratmak da güzel bir şeydir, birisini öldürmek de kötü bir şeydir ama, hepsi fihirdir, yapılan işlerdir. Sonunda iyi veya kötü bir neticeye varacağına sevap veya ikap, e, ceza e, iyi bir akibete sebeb olacağına inanarak Hak elinde en güzel akibete ermek için tutulacak yoldur. Demek ki din bizim yapıp yapmamakta Serbest olduğumuz bir işi, bunun iyi veya kötü bir sonuca varmakta baş koyacağımız bir müessese. Kale vereceğiz, ya ben şöyle bir şey yapacağım, acaba doğru mu yanlış mı? O zaman açacaksın elindeki dini akidelere, bakacaksın bu yaparken şeylere, nasıl bir hareket edeyim? Bunu. Bu surette din insanları tabiatta kaynakten cereyan eden cebri ve istirari yani eee zoraki veya tercihli yapacağın şeyleri mecburete yapar sürttükten izarede o iş yapmak zorundasın. Efendim Tazliklerin üstüne istekleriyle yükseltecek olan bir hürriyet yolu yani hürriyet ve inadenin muvaffakiyet ve mesuriyetiyle kanundur. Şimdi ben o zor iş yapmaktan daha kolay bir şey yaparım. Yani niye etmedim zorlayın taşı kareyi devirde olup ev, ev yapacağıma. Şurada düzlükte daha iyi bir ev yaparım. Hatta o taşı kaya yandan yoldan geçebilirim. Şuradan daha uygun bir yol kendine seçerim. O zaman bakarım hani dini ıslahlar neyi emrediyorsa kolayını selametini hangi yol daha doğru? Benim bir Gedeviz Subay Okulu'nda bize taşıt trafik hodası geldi. Üstlüğü hemen. Orada çalışmış. Adam geldi. Merhaba, merhaba. Benim ben size ee, bu dersi vermeyeceğim. Ya ne yapacaksın? Hayat dersi. Hayat dersi. Ilgiler, hayat dersi de çekmiş olsun. Ve ben sizi imtihan etmeyeceğim. Son bir imtihan var ya. Sualleri kendim hafaz kendim vereceğim. Siz altın imtihanını verin. Bak En, en, en kolay, en, en güzel yol, bilinen yoldur. Bilinen yol. Biraz uzunca bir yol olsa da emin bir yoldur. Yol emindir. İşte virajları yoktur falan filan. Neyse. Bilmediğim yolları saptığınız zaman ya karşı ay çıkar. ya da kötü çöker bir şeyler falan filan. Yani bilinen yoldan şaşmayın. Sadece trafik yolu değil. Hayatınızın yolunu duvar yapın. Meçhul yollara sapmayın. Sonunu, sonunu görmediğiniz yollara sapmayın. Din, onun için bütün tabiatların fevkinde. yani onlardan daha üstünde her şeyin hariki her şeyin al alim olan allah Teala'nın hüküm ve iradesine yükselmeden doğru din bulunamaz demek ki iyice düşüneceğiz Allah'tan soracağız, ''Yalettin ne cevap Çalıştır.'' Evet, uluslu kalpte yapılan bilmiyancı artık mutlaka cevap verir. Allah cevap Yani o gelen cevabı yorum lazım, onu Dinin doğrusu, ihtinaz, surateli müstakim. Müstakim, suratelesini ennemte Aleyhim diye beğen bulunan sırat müsakim. Yani doğru yoldan Fatiha'da bir sonra ithal sıratı müsakim. Sıratı en önemli ayrım, gayrimal görevden. O da yarattı bizi doğru yoldan ayırmak dedi. Yani doğru yoldan ayrılmayın. En güzel yoldan aklınızın erdiği sade dini bir şey değil. Temminden beri en emin yoldan en bilen yoldan ayrılmayın. Bu Fatiha'lı kitap. Yani Fatih Kur'an'ın bir özüdür derler ya, doğru derler. O kısa çıkıyor, 7 ayetlik, 6 ayet ayetlik, 7 ayetlik, sonra da bütün bir hikaye, bütün bir Kur'an anlatılmıştır. Tevhid ile allah Teala'nın hükmüne iman ve itaat, yani İslam'dır. En güzel yoldu, İslam, İslam'dır, İslam yok, İslam-ı kader Ben yani Burada bakın çok uzun bir şey. E de e, karar vermeden evvel düşünün taşın taşıyın diyorlar inizlerini emrediyor bakın doğrusu ne de bulurun beni sadıcmpiyoda gidebilmem için bir ticar işyeri karabecesi evleneceksiniz evleneceğim kimse nasıl bir kimse di bana uygun mu değil mi yok bunları sorun araştırın dinin sorun yine de kitap var. Ona sormak, bana sormak demek istiyor. Şimdi hepsi anlatmış. Onu doğru tutmak da her türlü kaidesini ha halelden, yani ona halelden, ona bir kötü getirmeden, yabancı işe karıştırmadan muhafaza ederek anayat ve Edilesi'nden doğrusunu anlayın. Şurada bir ed ed vardı. Edile. <Gülüyor> ya, sorunlar bulması lazım. Dile. İşaretler, kavuslar, evet. yani bize yol gösterecek işaretlerden, kılabiliyoruz de rehberlerden, hayat ve ekle bedilesinden doğrusunu anlayıp, bu birçok yol varsa, buna hangisi doğru, hangisi yanlış? Bunları da anlayıp, iman ve amel amelde İhlas ile tatbik etmektir. Doğruca Allah'ın dediği şekilde bu kaliteleri yerine getirmek lazımdır. Size çok zaman söylemişimdir. Böyle bir yola tebessül edeceği zaman sorun soruşunu anlayın en başta iş yapınıza uygun mu? İnançlarına uygun mu? Zeriflerinizde uygun mu? Onun seçeneği her, için. Her, her yol güzeldir. Her yol Allah'a çıkar. Hangisine gelirse ama bir de sizin yaratılsın, yaratılış işiniz vardır. İsekleriniz vardır. Ama da uygun bir yol olsun. Hak dini, Kur'an dini. Atatürk'ün yazdırdığı Kur'an dini var. Üstad Elmalı Muhammed Hamdi Efendi merhum bu dini doğru tutmaktan Murat, Allah'ı bir tanımak, ona itaat etmek, peygamberine, kitaplarına, ahiret gününe inanmak ve bir Müslüman ile ne, ne, ne ile Müslüman oluyorsa o, onları yapmak, kısaca mümin ve Müslüm olmaktır. Elmanlı Hamdi Efendi çok e, meşhur bir insandır. Cumhuriyet en üst derece din alimlerine de Atatürk de ona Kur'an kerim tefsir ettirmiştir, parasını kendine vermiştir. 1.34 yıllar galiba o zamanlar 8 cilt olarak basılmıştır. Şimdi yeniden basıldı ama bazı şey değiştirildi falan diyor. öyle diyorlar. Ama eskisini bulursanız alın, 1.35 bağımın basını alın. Dili biraz e, ağırcı ama anlaşılmayacak bir bir değil. elindeki sözlükler de gayet de anlayabilirsiniz. Burada Allah'ı bir tanımak. Kur'an tanımak. Peygamber hepimiz onun köygelleri olduğunu şeriatına orada ne deniyorsa onu yapan doğru yolu bulur diyor. Bunlar dinin ana hatlarıdır. Şeriat değildir. Bakın şu inançlar Şeriat değilmiş, biliyor musunuz? Diyenimizin anahtar, neymiş tekrar olacak. Efendim, ya, bu nedir, ona hintek olacağım. Efendim, ben bu dini, doğal tutmaktan murat, yani maksattır. Yani Allah'ı bir tanımak. Çok şükür. Allah'ı bir tanımak. Ona itaat et, etmek. Et, et, et, et. O da güldüğünce yapmaya çalışıyoruz. Peygamberlerine Sadece bizim peygamberimiz değil. Gelip geçmiş, ne kadar peygamber varsa bir kez şey, hat peygamberi, benim peygamberim değil demedik dersin. Bir kez şey, hat peygamber Allah'a da gönderdi. Ama bize gönderilen kendi peygamber bu zamanlara göre gönderilmiş bir peygamber. Kitaplarına onun Allah'ın gönderdiği kitap sadece Kur'an değildir. Daha evvelce sayfeler ve üç tane büyük de kitap göndermiştir. Ahiret gününe buna çok güzel bir imanı var ve bir Müslüman ne ile Müslüman oluyorsa Müslüman denen kimsen neyse ona göre hareket etmek. Kısaca mümin ve Müslüman olmaktır. Mümin Allah'a inanmak, Müslüman Müslüm Müslüman olmak. Bir müminin ve Müslümanın ne olması lazımsa ona göre davranmak. Yani bunlar. Dinin anlattırır. Ama şeriatı görüyor musunuz? Yeni şeyler, yeni şeyler, bunları zaman bile kişi aşiret Ama şer şeriat da yapacağız bu dinin bazı vahdetlerde kullanıldığı şeriattır. Çünkü bu esaslardan esaslardan münasip olan şeriatlar. Muhtemeldir. Bu bana hatlardan bir çok şeyler çıkmıştır. Hangi şeylerdi? Doğrusu ona gider. Haydi açık. Onlar ancak kendilerine ilim. Yani ayrılığın, azabının mucik olacağına, ya peygamber sallallahu aleyhi ve efendimizin baş buyurduğuna dair ya peygamberlerden, kitaplardan diğerlerden ilmin sebepleri onlar ancak kendine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtiras çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler kimisi öyle çekti, kimisi böyle çekti, bir anlaşmaya varamadılar Bunlar dini iyi biliyorlar ama eee kim de Göç'e verdiği mevzu bahis oldu mesela bu bir meslekle niye adı oldu? Hepsi Kur'an aynı Kur'an, aynı peygamber sözleri, aynı sözler niye ayrılıklar oldu? Meshepler niye adı oldu? Tam tamın diğer oturdu. Aynı adı şeyler. Bunlar dinler erbabıdır ki Kimi muvakit olmuş, kimi kafirlikte kalmıştır. Bundan gelen insan, bir de tamamen reddedenler var. Dini biliyorlar, reddediyor. Böyle şey olmaktadır. Bir, Tanrım adı Kavastır, Kavastır. Hani, elçilikler, bir de şiirlerde şey var, konsoloslar. Konsoloslar da ne yapıldı, Kavastır? İslam'ı çok iyi belirdi ama, Müslüman dildi. Türk. Müslüman dildi. Bir şey yapmam. Deri, buna bile bir şey yapmak ama ben böyle şeyde bilgim yok. İnanmam derdi. A ilahı düştü. Rabbinden ad verilmiş bir vadeye. Yani bir gelecek vade o. Gelecek ömür vade. Bir vade, bir ömür var ki oraya Allah bunu bir zaman pişmiş ne ki yani? kadar bir söz geçmiş olmasaydı aranda muhakkak hüküm verilmiş her şeyi bitirmiş olacaktı bile. Onlardan sonra kitaba mirasçı yapılanlar da ondan mutlak şüpheci derdi içinde dediler. Şimdi Allah diyor ki ben diyor yapılan günahların cezasını bir müddet yani aşağı yedi bu. Geciktireceğim diyor. Sen bir dünya işledin. Ben bunu sana cezasını vermekte geciktireceğim. Ama kaç gün, kaç ay, kaç sene, kaç asır bilinmez. Onun kendi hesabı var. Onun. Geciktireceğim diyor. Zaten geciktirmeseydi Allah şimdekiler çoktan bitmişti bile. Bitmişti çünkü o va vaat etmiş ben size, size vereceğim cezaları bir miktar geciktireceğim. Veya da vereceğim azabı tehir edeceğim. Niye? Bakın şurada Allah insanı öyle bir değer verir ki. Belki yaptığı işin kötülüğü anlar da. aklı var. Düşünebiliyorsun. Vazgeçersin. Şunu bilin yani. Allah... Evet insanları dünyada sahipsiz bırakma. Ancak hareketlerde sevler. Ne diyor? Şimdi akıl silah, akıl silah, aklının düşündüğü gibi Efendim o aklının düşündüğünü yapmak akına hayır mısın? Hayır Onun on var mı şimdi? Var yapacaksın. Düşün ama doğru yapıyorsun ama yanlış yapıyorsun. O başka ama yanlış yaptığı zaman Allah yanlış hemen hemen ceza anlatamıyorsun. Öyle olsaydı şimdiye kadar ne dünya kalıyor, ne ne bir tek tek insan okuyor. Çok ceza işleri yap, yap, yapıyoruz ki dünyanın bir tek tek kalmaz. Allah onun için bize vereceği cezayı tehir ediyor. Belki yapmazdı. Bırak da yapmazdı. Onu evet, eğer ben bir söz diyor. şimdi çok daha bu söylediğim cezalar verildi iş bitmişti. Kıyaması kopmuştu. Dünya hiç mi kalmayacaktı? Bitecekti. Ama sözü, yerde bir söz var. E Biz de Allah'tan bir Parça olduğumuza göre, haşa, parça onun koparılmış parçedir. Allah bizi o seviyeye çıkarmış, bense kendimi kendi olduğumdan memnun demiş. Biraz da bizi ondan bir parça olduğu için bizim de onu ona tam ona gelmeyen, onu takdirden belirli bir yapmamız lazım. İnsan olarak o o o iyi göstermemiz lazım. İşte bunun için sen habibim yine peygamber helal ediyor, onları tevhide Hı. bilme Allah'ın <gülüyor> evliliğine, azadır peygamberin onun Resulü olduğuna davet ediyor. Davet edin. En emir olunduğun beş sana söylendi, emir verildiği gibi dosdoğru harekette sefat kıl. Allah'a şaşma. Ne diyorsun? Onu yap. Onların heva ve heveslerine uyma. Onlar bir takım hareketlere, menfaatlere falan şey yaparlar. Onlara uyma sen. Benim sana söylediğim şekilde devam et. Ve de ki, ben Allah'ın indirdiği her iki defa